Oman men kefara inna rabbi ganiyun kerim her kim şükreder ise ancak kendisi için şükretmiştir. Her kim de Allah'a karşı inkar ederse, Allah'ı inkar ederse o da nedir fe inna rabbi ganiyun kerim muhakkak ki rabbim zengindir, kerim sahibidir. Ve ne diyor ki Allah azze ve celle İnfitar Fitar suresi 6. ayet-i kerimesinde ya ey yuhannas ma garraka bi rabbikal kerim ey insan seni kerim olan Rabbine karşı seni ne aldattı diyor. Ve yine Allah Azze ve Celle Muminin Suresi 116. ayet-i kerimesinde فَتَعَالَ hak la الْحَقُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ العرش الكريم. Hak mülkün sahibi Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O kerim olan arşın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 Ve, ala. ve Allah Azze ve Celle kendi sözünün, kelamının keram olduğunu yani ikram edilen olduğunu söylüyor ve diyor ki la Kur'anun kerim Muhakkak ki o kerim bir Kur'an'dır yani e, hayrı çok alan ve içinde birçok ilmi olan buyurmuştur Allah Subhanahu ve Teala.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 güzel manzarı, güzel şekli olan manasında kullanmıştır Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine kardeşlerim bunu yüce bir sevap ve kalıcı bir nimet olarak zikrediyor Allah Subhanahu ve Taala ve kulları için, mümin kulları için saydığı yüce sevap ve kalıcı nimet olarak zikrediyor. Lahum derecatun inde rabbihim. Onların diyor Rableri katında dereceleri vardır. Ve mağfiretun bu rızık kerim. Onlar için bağışlanma ve yüce bir, değerli bir rızık vardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve ne diyor ki Nisa suresinde 31. ayet-i kerimesinde "İn tectenibu kebaira ma tenhauna anhu" eğer diyor şayet nehyedildiğiniz, yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınır iseniz "mukeffir ankom seyyiatikum". Sizlerin günahlarınızı ne yaparız?